radyo tiyatrosu Fenway Malikanesi Yazan Elizabeth Daly Çeviren Nejat Akan Uygulayan Leyla Yeşim Şaylan. Yöneten Erol Keskin. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oyunda rol alan sanatçılar. Harold Süleyman Balçın. Gemiç Doğan Bavli. Clara Neval Temoçin. Robina Ani İpekkaya. Hall Bilge Zobu. Blake Fenway. Raik Alnı Açık. Bell Fenway. Birbahar Kerigan. Alice Crow. Tonri Sincar Caroline Fenway Suna Keskin Möt Erdoğan Gemicioğlu Braddok Özdemirhan, Müfettiş Uğurtan Atakan Aldın Pekcan Türkeş <Gülüyor> Mesele şu ki Bugünlerde posta idaresi iyi çalışmıyor Hıh <Gülüyor> Black Fenway Esk Doğu 72. Sokak Baksana Zarfın sol köşesinde başka bir adres daha var Jeremy Hall Nadir kitaplar 29 Ocak Zarfın üstü önceden yazılmış ve içindeki de alınmış Daha sonra da birisi benim adımı ve adresimi yazmış ha, Bak bak içinde bir kağıt daha var Ne yazıyor oksana İlgi çekici ve garip şeyler görmek istiyorsanız acele gelmeniz tavsiye edilir. Gizlilik şarttır. Acaba kim beni Black Fenway ile konusunu bilmediğim bir işe karıştırmak istiyor dersin? Bilmem. Zarfı çöp kutusunda mı buldun? Evet doğru tahmin ettin. Fenway'lerin oturduğu mahallenin postacısı getirdi. Son günlerde bu tür kağıt tomarlarını devamlı görür olmuş. Sonunda dayanamamış birini almış ve açmış. Hımm. Eski Fenway binasının nerede olduğunu biliyor musun? Tabii. Diğerlerinden farklı bir bina. Önünde çimenler var, arkasında da çayırlık. Postacı ilk tomarı Cuma günü bulmuş. İkinci tomarı da Pazartesi günü. Salı günü bir tane daha. Çarşamba bir tane daha. Hmm. Perşembe günü hava fırtınalı olmasına rağmen bir tane daha görmüş. Ba Postacı da bu tomarın kendisi için atılmış olduğunu düşünmüş ve almış. İçindekileri okuyunca evde bir şeylerin döndüğünü sanarak zarfı bize getirmiş. <gülüyor> e, zahmetine teşekkür etseydin. Tam anlamıyla karışık bir iş değil mi? Sence zarfın üzerine kim yazdı? Hol yoksa başka biri mi? Hol'un yazdığını sanmıyorum. Onun eski müşterisiyim. Hol'un ahlak durumunu iyi bilmiyorum ama alışkanlıklarını bilirim. Kendisi el yazısıyla yazar, katibine daktilo ettirir. Peki ya kağıt tomarlardan birisi bir başkası tarafından bulunmuşsa? Olabilir. Bana kalırsa evin içinde biri ümitsiz bir şekilde dışarıya haber uçurmak istiyor. Belki de hayatı tehlikede dışarı çıkamıyor. Kim olabilir? Şimdilik bilmiyoruz. Tostacı çok akıllıca hareket etmiş aferin. Ona senin bu konuyla ilgileneceğini söyledim. Vakit bulabilecek misin? Merak etme. Bana gelen mektupları cevaplandırırım bilirsin mutlaka. <gülüyor> Sen bu işten ne anlam çıkarıyorsun? Herkesin anlayacağı şeyi... ...zarf Fenway'lerin evinde bulundu. Fenway'lerin Jeremy Hall'un müşterisi olduğu kesin. Zarf'ı bu ayın sonlarında aldığına göre... ...bana gönderdiği kitap kataloğunun ...aynını da ona göndermiştir. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan kitapları tanıtıyor. Anlaşılıyor ki mesajı yazan evden çıkamıyor. Ve hayatı da tehlikede. Doğru. Önce kitapçı Jeremy Holu görmeli... O de şimdi kimler var biliyor musun? Ee, ha, aile reisi Black Fenway. Black, karısı ölmüş. Şimdilik Hı. bekar. Black, Black Fenway'in evlenmemiş bir kızı var. Ee, ayrıca kardeşinin dul karısı. Ha. Bu kadının oğlu. Bir de Mott diye biri. Black'in evet. kuzenlerinden biriymiş. Mott Fenway oldukça yaşlı bir adam. Ha, bir dakika aklıma geldi. Black Fenway halen avukatlık yapıyor mu? Sanmıyorum Aa, Ne diyordum Bu evde hiç skandal olmamış Bu iş bir deli işi gibi değil Dur bakalım Kağıtta benden ne isteniyordu Oraya gitmem ve birini arayıp bulmam Belki de meçhul müşterim benimle temas kurmak istiyor Ayrıca son derecede gizli hareket etmem gerekiyor Açıklamayı yapmamam ve polise haber vermemem isteniyor Hemen gitmem gerek. Hatta geç bile kaldım. Hoşça kal Harold. Güle güle. Ha, yardımına ihtiyacım var Harold. Hangi konudakiymiş? Az evvel getirdiğin mektup hakkında unuttun mu? Ha, seni de çağırmamın sebebi var Klara. Acaba halan Robina Fenweileri yakından tanır mı? Black ile kızını mı? Evet tanır. Hatta onlarla ben de tanıştım. Ama öyle karışık işlere girecek yapıda insanlar değildir onlar. Hemen karar verme. Halana telefon edebilir misin? Onu yemeye çağır, biraz konuşalım. Tabii, hemen ederim. Clara nasılsın Clara sen misin ne kadar özlemişim seni Ne yapıyorsunuz yaramaz kocan ne yapıyor Sağ ol halacığım hepimiz iyiyiz ee, Şey diyecektim Bugün bize yemeğe gelebilir misin Yemeğe mi tabii gelirim Hemen hala alıp yola çıkıyorum Bir saate kadar orta olurum hoşçakalın Evet Bir saate kadar burada olacak halam İyi ama ne yiyeceğiz Evet Hemen dışarı çık ve ne bulursan al gel. Ama dikkat et evde yapılmış gibi olsun. Tamam. Heh, bu arada ben de sana olayı anlatayım Clara. <gülüyor> <gülüyor> Foyunu Onlar hakkında anlatacak fazla bir şey yok. Soğuk algınlığın nasıl oldukları daha yeni geçti. Ama Gemic'e bakarsan bu gece yeniden üşüdecekmişim. Halacım, ee, biraz daha fenüelerden bahseder misiniz? Ne var, ne oldu? Başlarına bir şey mi geldi kuzum? Deminden beri fenüelerden söz edip duruyorsunuz. Başlarına bir şey gelmeyecek kadar iyi insanlar mı? Hı hı, e, gayet sade, tatlı insanlar. Sadece Blake biraz sıkılgandır o kadar. Küçükken Ben Blake kardeşi yok da beraber okuduk. Blake sakin bir çocuktu. Kurtsa oldukça romantik. Peki, hangi konuda romantik? Biraz açıklar mısın? Zoraldı Kurt. Belkine aşıktı. Keş bizlere karşı da iyi davranırdı ya. Sonunda onunla evlendi. Bel yaşıyor ama Kurt çoktan öldü. Blake ise tam kendine göre bir kız buldu evlendi Kızı ha. Caroline de tıpkı babası. Gene sık sık görüşür müsünüz? Yok hayır. Senelerden beri görüşmedik. Ha. Blake arada bir karşılaşıyoruz ama uzun boylu konuşmadık hiç. Oldukça zenginler herhalde. Evet hatırlı sayılır bir zenginlikleri var. Servetlerinin büyük bir kısmı dedelerinden kaldı. Blake sen uyarmeden diğerlerinin mirasa konmaları imkansız. Kurt Fenway'in oğlu var sanıyorum. Babası öldüğüne göre malların kullanma hakkının yarısı onun üzerinde olmalı. Evet evet ama e, Blake'in geliri oldukça fazla. Hı -hı. İki malikaneye birden bakıyor. Hı -hı. Şimdi oturdukları ev bir de Fembrook malikanesi. Onunla tanışmak isterdim. Hı -hı. Bana neler döndüğünü anlatırsanız sizi onunla tanıştırabilirim. Camus ne yapmak istediğini bilmeden sen onların üstüne saldırtacağını sanma. Blake ben ya? benim eski kitaplardan hoşlandığımı... Koleksiyon yaptığımı söyleyebilirsin. Halacığım zaten Fenway'ler kötü işlere girmezler öyle değil mi? Evet girmezler ama her neyse, Black Fenway'in avukatlığı bıraktıktan sonra eski kitap koleksiyonu yaptığını duymuştum. He. Zaten bütün aile eskiden beri bu tür şeylere ilgi duyar. Dedeleri de yazarlığa kalkışmış. Port Fenway'de yazar mıydı hala? Bilmem. Ama uğraşmış olsa bile karısı Bel'den cesaret almamıştır herhalde. Karısı da bizim okuldaydı. Edebiyatla hiç uğraşmazdı. Akku Fikri zengin bir koca bulmaktaydı. Sonunda Kort Fenway buldu. Eğlendiklerinde birinci dünya savaşı çıkmıştı. Kort gönüllü yazıldı ve Fransa'ya savaşa gitti. Gönüllü yazılacak kadar cesur muydu? Evet. Ha. Cesur ve romantik. <gülüyor> Karısı Bell'le Fransa'ya gittiler Ama bir süre sonra Bell doğum yapmak için Amerika'ya geri döndü Zavallı Ardın Neden zavallı aldın dediniz? Ha. Çocukları aldın 4 yaşına geldiğinde Fransa'ya geri döndüler Kort aradan bir sene geçmeden öldü Büyük baba daha evvel öldüğü için Bütün miras Ardın'a kaldı Ancak evet. mirası Blake yönetiyordu Buna rağmen Bell Fransa'da Çok rahat bir hayat sürdü Derken ikinci dünya savaşı çıktı. Ve ben tekrar Amerika'ya dönmek istedim. Hı. Ama vapurda büyük bir kaza geçirdi o, o zavallı kadın. İyi ama aldın her niçin zavallı dediniz? Beyninden, sakat, kafadan anladın mı? Öyle mi? Birçok doktora gösterdiler ama çaresini bulamadılar. Beş altı yaşlarındaki bir çocuğun zekasına sahip. Ha. Ama gene de sakin ve huysaldır. Şakın bunları başkalarına söylemeyin. Yok. Bunu kimse bilmiyor. Aile içindekiler hariç tabii. Siz aldığını gördünüz mü hiç? Hayır görmedim. Sadece annesi Belle'le birkaç kez karşılaştık. Ha unutuyordum. Evet. Belle vapurdaki kazadan sonra kötürüm kaldı. Aa. Şimdi tekerlekli sandalyede yaşıyor. Hmm. O Zavallı başına neler geldi neler. Belle çok mu kötü? Mesela koltuk değnekleriyle yürüyemez mi? Zannetmem. Bu sinirleri zedelenmiş. Hı. Hmm. O halde genç aldına bakan biri olmalı. Var var. Alice Crow. Kort'un kuzeni. İstitri'de okuyormuş. Savaş çıkınca Fransa'da kalmış. Bell onun yanına almış. O zamandan beri Bell'le beraber kalıyorlar ve hı. aldına o bakıyor. Evet. O halde evdekileri bir sayalım. Bir, Blake Fenway. Hı. İki, Blake'in kızı Caroline. Hı hı. Üç, Bay Mott Fenway. Ki bu eve sığınan ihtiyar. Bu. E, dört e, bayan e, Bell, e, evet bayan Bell family, evet. karısı. Gayet. Evet. Bu da ayaklarından sakat olduğu için tekerlekli sandalyede yaşıyor. Doğru. Sakat kadının oğlu geri zekalı Aldin, etti beş. Hı hı. Aldının bakıcısı Alice Crow, altı. E, başka var mı? Çok acıklı anlattın Gemüt. Dediğin gibi Fenway'lerin 24 numaralı evini saat 16.30'a kadar gözetledim Fakat hiç kimse pencereden kağıt falan atmadı Tabi atmaz akılsız Bugün cumartesi posta dağıtılmıyor Kağıdı atan da biliyor bunu ya. İhtiyar bahçıvanları var Her gün bahçeyi süpürürmüş Bugün 15.15'te çıktı ve süpürdü Bu arada ben de evi gözetledim Pencerelerin hepsi kapalıydı en üst katlardan atılacağını zannetmem Çünkü evet. parmaklığı açıp Evin önüne kadar düşmesi imkansız O kağıt tomarını Aldın'ın attığını hiç sanmıyorum Altı veya yedi yaşındaki Çocuğun zekası içindeki mesajı Yazmaya yetmez evet, Belki de başka biri ona bu kağıtları attırıyordu Sanmam Ne dedin ne dedin Aldın altı yaşında bir çocuk mu Aldın yirmi beş yaşında ama geri zekalı O olamaz tabi Peki başka ne gördün Eee e, saat 3 sıralarında evden birisi çıktı çok yakışıklıydı ve sarışın birisiydi ha. hemen arkasından da esmer bir adam çıktı esmer adam. Sarışın olan bir taksi çağırdı ve geriye dönüp arkasından gelen adama baktı ha. ve yere bir kağıt attı Esmer adam yerdeki kağıdı aldı sarışın adama baktı ve götürüp köşedeki çöp sepetini attı çöp sepeti? Sonra beraberce taksiye binip gittiler ha. Onlar gider gitmez bu sefer başka bir taksi evin önünde dur. Bırak şimdi o taksiyi. Sen o kağıdı aldın mı he? Almaz olur muyum hiç? Ee, i̇şte burada. Ee, bakayım. Ee, ya ama bu kağıdın üzerinde anlamsız şekiller var. Yazı falan görmüyorum ben. Genç Aldın'ın yani o geri zekalının yanında devamlı bakıcısı var. Ha. Yalnız kalabileceğini hiç sanmıyorum. Ama evden yalnız çıkıyorlar. Her zaman birisine bir pusula verebilir. Haklısın. Başka bir şey var mı ha? Ha, ha, ha Bak ne diyeceğim O taksiden kim çıktı Hani sonradan gelen taksiden O taksiden mi Aa, Yaşlı bir adam çıktı Sanırım doktor olmalı ee, Bay Hall mi görüşüyorum ee, Benle Gamıç Hoş geldiniz Bay Gemeci. E, Halanız Bayan Robina sizden bahsetmişti. E, hava soğuk. E, bir kadeh bir şey içer misiniz? <gülüyor> Hayır teşekkür ederim. Sobada oldukça iyi yanıyor. <gülüyor> Dışarının soğuğu hiç hissedilmiyor. E, şey e, Bay Gemeci bir şey mi alacaktınız? Kodre koleksiyonu veya isterseniz Nadi'de el yazması kitaplar da var. Ciltleri e, e Riveri tarafından yapılmıştır. Prospektlisiniz <gülüyor> okudum Bayoğlu. E, e, bu gibi şeyler sanırım daha çok e, Bay Blake'i ilgilendirir. E, ilgilendiriyor. Ha, bugünlerde herkes Fenway'lerden bahsediyor. O bu tip şeylerden hoşlanmaz. E, basit, mi? güzel manzara resimlerine meraklıdır. Ha, ha. E, fakat doğrusunu söylemek gerekirse Black Fenway ...çok centilmen birisi. En çok hangi eserlerle ilgilenir? <gülüyor> Geçen asırda yayınlanan kitapların ilk baskıları. Mesela benden... ...Elzi isimli bir kitap var. Onu istiyor. Hmm. Kendisindeki nüsha sahte. Bunu öğrenince o kadar üzüldü ki. Eğer fazla para istemezseniz... ...sizdeki nüshayı alabilirim. Ee, Albert! Albert ha? o... ...Elzi ilk nüshasını paket yap Albert. Peki... Ee, ne oldu, ne oldu Bay Egemecik? Hiç, ee, hiç. Halanız bana bir zarftan bahsetmişti. Ee, evet, evet. Ee, ufak ve esrarlı bir olay. Ee, Çözersem size anlatırım. Ama siz asıl Black Fenway'in başına gelen esrarlı olayı çözseniz daha iyi olur. Ee, Black... Bay geç. Evet, evet siz dinliyorum Bayim. Evet, eee şey, eee ile ilgili esrarlı bir iş mi? E, ne olmuş? Bir e, e, kendisinde bulunan eski manzara resimlerinden biri kaybolmuş. E, Resmin e. aynını bulmak imkansız. Ve koleksiyonun tamamı bir müzede. Nasıl bir resimmiş bu? E, Hudson nehrinin yukarısında sahip oldukları eski Fenbrook şatosunu gösteren renkli bir tabloymuş. Bir şey kaybolduğunu ne zaman anlamış? Geçen hafta hemen bana aynını bulmam için telefon etti. Alo buyurun efendim ben Gemiç. İyi günler Bay Gemiç. ...sizi evde bulduğuma sevindim. Ben Black Fenway. Sevgili halanız az önce telefon etti. Kitaplarımla ilgileniyorsanız... ...onları size severek gösterebilirim. Teşekkürler Bay Fenway. E, Bayan Rubina karımın halasıdır. E, sizin de çocukluk arkadaşınız. <gülüyor> evet, evet. E, yazdığınız kitapları okudum... ...Bay Gamage. Onların yazarıyla tanışmak bana şeref verir. Yarın öğleden sonra... ...vaktiniz varsa kahve içmeye buyurun. Tabi tabi e, Saat iki buçuk sizce uygun mu Mükemmel mükemmel Ancak size bütün kitaplarımı gösteremeyeceğim için üzgünüm Kitaplarımın bir kısmı Hala Fenbrook Malikhanesinde ziyanıyor yok Bay Fenway O halde yarın görüşürüz Teşekkür ederim Ne dersin Harold Serbestçe hareket edebildiğine göre Bana mesaj yollayan Bay Blake olamaz Tarıştığımıza sevindim Bay Gamitch. Eserlerinizi büyük bir zevkle okudum. Buna sevindim Bay Ufair Kitaplarımı görmek ister misiniz? İyi olur zaten bunun için geldim. İşte Ersu Dilerim orijinaldir. Maalesef değil. Üzülmeyin Bay Blake bende orijinali var. İsterseniz değiştirebiliriz. <gülüyor> ...karşılığında size ne verebilirim ki? Sizde iki nüsa olarak gördüğüm... ...William Henry'nin mektuplarının bir nüsa'sını alabilirim. Güzel. <gülüyor> Anlaştık, beni sevindirdiniz. E, kitabı uşağımla yollarım. Gerek yok, giderken ben götürürüm. Bu gece veya yarın da... ...El C. orijinalini getiririm. Bu alışverişten sanıyorum ben karlı çıktım. Haberi bizimkilere vermeliyim. Zaten burada işimiz bittikten sonra... ...yukarıdaki salona geçeriz. Size ailemle tanıştırmak istiyorum. Tabii Bay Fenway. Şey, e, lütfen oturup şu albümü inceler misiniz? Çok güzel bir eser. Evet, güzeldir. E, Yalnız bir hatası var. Gördüğünüz gibi kopar alıp alınmış. Gerçekten üzücü bir olay. Benim de ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz. Eski Fenbrook yıkıldı. Bu nedenle de resmini artık yenilemenin imkanı yok. Çok yazık Bayfen Bey. İşte... Bu resmin nasıl kaybolduğunu araştırmanızı isteyecektim sizden. Hmm. Onu bulmanızı istiyorum. Kolay bir iş değil tabii. Yaklaşık yirmi senedir yani kardeşim Kort'un ölümünden beri bunlara bakmamıştım. Bu nedenle de resmin ne zaman kaybolduğunu bilmiyorum. Koparılıp alınmasının nedeni de bence meçhul. <gülüyor> e, albümleri nerede saklardınız? Fembrook'taki kütüphanede, dolapta. Dolap kilitli miydi? E, Fen şatosuna kimler girip çıkabilir? Ben, kızım, kuzenim Mont, uşaklar, balızın belin oğlu Alden, Bayan Grov, kuzeni Hilda Grov. Ha, e, bir de Alden'in bakıcısı Bay Gregory. E, Bay Gregory da aileden mi? Hayır. Kuzenim Alden biraz rahatsızdır da ona bakar. Öyle mi? Akıllı bir adam. Eskiden gazeteciymiş. Heh. Hastalandığından beri bizde kalır. Daha önce Çin'de görev yapıyormuş. Peki resmi koparan sizin ona ne kadar değer verdiğinizi bilen... E, ...sizden para koparmak isteyen biri olamaz mı? Ama, ama bu şantaj olur. Ben Hem resmi öyle para edecek cinsten bir şey değil ki. Peki resmi koparan bunu intikam almak için yapmışsa? Oh, hiç sanmıyorum düşmanım yok ki. Albümü bu gece eve götürmeme izin verir misiniz? Onu iyice incelemem gerekiyor. Yarın diğer kitaplarla birlikte getiririm. Tabi tabii tabii. tabii. Bakın size verdiğim sözü tuttum Ve Bay getirdim Bay Gemiç Bu baldızım Bayan Belle Fenway Sizinle tanıştığıma çok sevindim Bay Gemich. Hayatımız o kadar Yetmesak geçiyor ki Bakın size arkadaşım Bayan Groh'u tanıştırayım Merhaba Bay Gemich. Nasılsınız Bayan Groh Tanıştığımıza sevindim Bu da kızım Karolin Merhaba Bayan Karolin Memnun oldum Merhaba Şey e, Bu da kuzenim Mot Sizinle tanışmayı çok istiyordum Bay Gremic Eserlerinizi okudum Hepimiz ben. okuduk <gülüyor> Haral'in doğru söylüyor Bay Gremic bu da yeğenim Aldan'ın ee, Biraz rahatsızdır da Kusura bakmayın Ve işte Bay Gredok Sizlerle tanıştığıma sevindim Bay Gremic Bana büyük bir iyilikte bulunuyor Öteden beri elde etmek istediğim bir kitap var onu bana verecek Sanırım bu işte pek kaybınız olmaz Bay Gemiç Ben göründüğüm kadar saf değilim Bayan Karolin Görüyorsunuz Karolin biraz iğneliyici konuşuyor Ziyan <gülüyor> yok Bay Mot Zaten kafam o kaybolan resimle meşgul Acaba Acaba diyorum Birisi satıp para kazanmak için mi koparıp aldı dersiniz Sizce kaç para eder bu resim oh, 50 dolardan fazla e etmez Ya ki bu meseleyi Bay Gemiç ele alır Tabi ücret karşılığında Ne dersin baba <gülüyor> Şaka yapıyorsun kızım ee, Ben artık sizlerden izin isteyeceğim Her şey için teşekkürler Oo, Ne demek ne demek Evim her zaman sizin gibi dostlara açıktır ee, Yine beklerim Gelmeye çalışırım Bay Fembey Sizi geçireyim Bay Gemiç Teşekkür ederim Biraz vaktiniz var mı Bay Gemici? Evet tabii Bay Muht. E, buyurun. O halde kütüphaneye gidelim daha rahat konuşuruz. Kütüphaneye mi? Hı -hı. E, tabii tabii iyi olur. E, ben de oradan e, kitaplarımı alacaktım zaten. Hı, e, yalnız e, önce şu sokak kapısını açıp kapıyalım ki benim gittiğimi sansınlar. O dedektif diye buna denir. Şimdi söyleyin, size ne gibi bir yardımım dokunabilir Bay Mut? Mesele kaybolan resimlerle ilgili. Hem bu bir iş teklifi de olabilir ancak... ...öncelikle söyleyeyim fazla param yok. Yani size para veremem. Belki Karolin verebilir. Önemli değil. E, ben zaten amatörce çalışıyorum. E, Karolin sizinle beraber mi? E, yani... ...benimle görüşmenizi... ...o mu istedi? Hayır sizinle görüşmemden haberi bile yok... ...kimsenin haberi yok... ...zaten bu iş Karolin'le başlar... Nasıl bu, yani? Belki yukarıda dikkat etmişsinizdir... ...aile iki gruba ayrılmıştır... ...her iki grubunda menfaatleri ayrı... Evet. ...Karolin'le ben bir grubu... ...Bayan Bel oğlu... ...ve Bayan Growla... ...Bay Grodok da öteki grubu oluşturuyorlar. Tabii evet. Black bu gruplaşmanın farkında değil. Ne zamandan beri başladı bu gruplaşma? İki buçuk seneden beri... Hı. ...Bayan Bel ve çevresindekiler... ...eve adeta hakim oldular. Sakat olmasına rağmen adeta... ...hepimize hükmediyor. Bel Avrupa'dan dönünce... ...Black evini ona açmaya... ...mecbur hissetti kendini. Ne de olsa kardeşinin karısıydı. Bel beraberinde... ...Bayan Grodok'u... Grove'un kuzeni Hilda'yı ve genç grad dokuda getirdi Yani evde şimdi tam beş yabancı var Evet devam edin Baymon Bel göründüğü gibi iskemlesinden kalkamıyor Oğlunun hastalığı ise biliyorsunuz Ve bundan iki ay evvel sokakta ölü bulundu Kim? Caroline'in çok sevdiği köpeği ha, İlginç ilginç ee, devam edin Köpeğin başı taşla ezilmişti bir gece avluda garip sesler duymuştum Pencereden bakınca bazı karartılar gördüm Bunlar Bayan Grove ve Bay Gradok'tu O sabah köpeğin ölümüyle onlar arasında bağlantı kurmaya çalıştım Ama kimseye bir şey söylemedim çünkü elimde delil yoktu Üstelik ki Bay Gradok o zamana kadar kötü bir şey yapmamıştı Ancak Hilda'ya ilgili duymuş Buna da Black karşı çıkınca <gülüyor> olay kapanmıştı Sonuç olarak, Grodok ve Bayan Grodokla çatışırsam karşımda Bayan Beli bulacağımdan sustum. Ee, bunu Bay Beli'ye e anlatsaydınız iyi olurdu ama neyse. Ancak konu şimdi ciddileşti. Karolim ve ben albümden o resmi zavallı Aldanın kopardığına eminiz. Evet. Bunu yapan bir akıl hastası daha ağır suçlar işleyemez. Elinizde herhangi bir delil var mı? Hayır, zaten böyle bir şey ortaya atsak bel kıyametleri koparır. Ha. Yalnız Carolin resim kaybolduğundan beri diğer kanatta bir şeyler olduğunu sezmiş. Ona göre Bel ve Alice resmin kimin tarafından yırtıldığını biliyorlar. Fakat Aldın hastaneye yollanır korkusuyla susuyorlarmış. Çok ilginç. Carolin resmi Aldın'ın sakladığını sanıyor. Geceleri birisinin evi aradığından eminim. Resmi bulurlarsa yok edip suç delilini ortadan kaldırabilirler. Peki neden aldın o albümden özellikle o resmi koparıp alsın? Annesi ve bayan Groff ona feyverilerden çok söz eder. Belki miraslısı olduğu için aldın o kıt aklıyla resmi hatıra diye saklamak istemiş olabilir. Çok basit düşünüyorsunuz siz. Böyle düşünmek belki işimize geliyor. Ha, Karol'in son derece sinirli. Eğer resmi bulabilirsek... Onu Aldın'ın aldığını ispat edip... ...karşı grubu evden çıkarabiliriz. Bu olabilir mi? Olur. Aldın akıl hastanesine giderse... ...Belle Crow gider. gider. dokun bakacağı kimse kalmayınca o da gider. Hilda ise genç ve kabiliyetli... ...kendisine bir iş bulur. Akla biraz yatkın gibi. İşte mesele bu. Resmi biz bulamıyoruz. Acaba siz bulabilir misiniz? Yani bana verilen görev bu mu? Evet sanırım bu işlerde oldukça tecrübeniz var ha, Tabii tabii ee, ama evde araştırma yaparken ya o resmi arayan bir başkasıyla karşılaşırsan? Bunu düşündüm ve bir plan hazırladım Evde herkesin meşgul olduğu saatler yemekten sonraki saatlerdir Öteki ise evi gece yarısı araştırıyor ...sizi servis kapısından içeri alabilirim. Mesela bu akşam saat dokuzda. Hı. Uşaklar en alt katta olduklarından... ...arka merdivenden yukarı çıkabiliriz. Hı. Doğru benim odama. Yolda kazara Karoliler hastasak bile bizi ele vermez. O saatlerde grad nerede olur? Ötekilerle beraber yatak odasında. Hı. Gece bileki diğer iki kadınla birlikte bridge oynamaya davet ederim. Tam dokuzda bir bahaneyle aşağı iner sizinle buluşurum. Oyundaki yerimi graddok alır. Resmi nerede bulabileceğimi tahmin ediyorsunuz? Aldın'ın odasında. Aldın o saatlerde oturma odasında bilmece çözer. Pekala. Yalnız bu kadar kısa zamanda resmi bulabileceğimi garanti edemem. Şimdi dinleyin. Hı hı. Ben akşam saat sekiz buçukta size telefon et. Sekiz buçukta evet. Evet. Hendrix takma adıyla. Hı hı. Telefonlar herhalde paraleldir Onun için takma hat kullanmalıyız evet. Hendrix sizin okuldan eski arkadaşınızmış gibi davranın <gülüyor> Telefonda yarın sizi dışarıda bridge oynamaya çağıracağım Bridge oynamaya? Evet <gülüyor> Telefonumu alınca saat 9'u 5 geçe servis kapısının önünde olacağımı unutmayın Merak etmeyin unutmam. ve tedbirli de olacağım istemiyorum. Ne olur baybılık içeri sokun. Neredeyse gaz se. Hiçbir şey değil. Bırak beni. Bırakın gene bir alayım. Onu dışarıda bırakamam Zavallı Moğaz Yerinden kımıldatamayız onu Bay Bilek Polisler işlerini bitirdikten sonra biz hallederiz Merak etmeyin ben meşgul olurum Bay Gemiç ee, Bay Bilek içeri sokun lütfen Aa tamam. ee, Bir, bir kadeti içki verin Hadi Bay Bilek içeri girelim Burada yapabileceğimiz bir şey yok Babacım Metin ol olanları biliyorum Biliyor musunuz Bay Gemici? Moğaz yatak odasının penceresinden düştü Onun Neden içeri aldırmama izin vermiyorlar. Karolin, Karolin çabuk doktora telefonu Uşak ediyor babacığım lütfen, lütfen babamı kütüphaneye götürür müsünüz Ben biraz konyak bulup geleyim oh, oh, tabii, tabii, tabii. Tam zamanında geldiniz Bay Gemiç ee, Şey Yoldan geçiyordum da e, grad beni görünce yardıma çağırdı İnanılacak şey değil modla kütüphanede oturuyorduk Telefon çaldı mod telefonla bir süre konuştuktan sonra Hemen yukarıya odasına çıktı Gradak da aynı kattaki odasındaymış Emot'un bağırdığını duyunca koşmuş Odaya girdiğinde pencerenin açık olduğunu görmüş Dışarıya bakınca da O yükseklikten düştüyse hemen ölmüştür Hiç olmazsa acı çekmemiştir ah, Polis memurları da aynı şeyi söyledi Kuzenim yatmadan önce pencereyi açar Kapısını kapatırdı Bizi üşütmemek için En üst kattaki pencerelerin alt kısmı Biraz alçaktır Yaşlıydı Pencerelere demir parmaklık koydurmalıydım Oh, neden içeri aldırmadılar sanki hiç olmasa yatağında ölürdü adli makamlar savcı doktor ve polis gelmeden cesede dokunulmasını istemezler polise gradok telefon etmiş hem de bana haber vermeden bana söyleseydi polis gelmeden önce Mot'u içeri aldırırdım böylesi daha iyi Bay Blake ee, eğer içeri aldırsaydınız işler karışırdı böylece olayın bir intihar olduğu apaçık belli oluyor hayır fakat Mot'un intihar ettiğine bir türlü inanamıyorum İntihar edecek birisi de o Sizinle konuşmak istiyorum Bay Gemiç. Emrinizdeyim Bayan Fenway Bu gece eve neden geldiğinizi söyler misiniz Tabii bundan hiç kimseye bahsetmeyeceğim İnanabilirsiniz Davet edilmiştim Davet mi edildiniz Kim tarafından e, Bay Mot tarafından Mot bugün öğleden sonra Size resmi Aldın'ın yırtıp aldığını söyledi değil mi? Evet. Hatta köpeğinizin de Aldın tarafından öldürüldüğünü. Kuzenin Mot korkak değildi. Ancak etrafına önem vermemesi iyi olmadı. Ya siz? Sinirlerinizin sağlam olduğu anlaşılıyor. E, Mot'u pencereden Aldın'ın ittiğini mi sanıyorsunuz? Evet. Geri zekalıdır o. Her zaman ne yaptığını bilmeyebilir. Köpeğimi de Aldın öldürdü. Resmi çalandı o. Mot'u da herhalde o öldürdü. Gördünüz Aldın iri yarı ve kuvvetlidir. Deliliniz var mı? Delil olsa size değil polise başvururdum. Ben de delil olmadan bir şey yapamam. Zaten delil olsa durumu Belhala'ya anlatıp... ...Aldın'la beraber evden çıkmasını isterdim. Babanıza söylemez miydiniz? Eğer Belhala gitmeye razı olursa hayır. Çünkü babam kardeşinin dul karısına karşı kendini sorumlu hissediyor. Aldın bu evde yaşadıkça ben huzurlu olamayacağım. Motu eğer Aldın öldürdüyse... Annesi ve bayan Gro, olayı saklıyorlardır herhalde. Evet. Her ikisi de aldığını koruyorlar. Zaten bayan Gro, halamın yanında sığıntı gibidir. Bilgradak'ın da olayı saklamakta çıkarı olabilir. Çünkü Aldin giderse o da evden gitmek zorunda kalacak. Cebinde on parası yok. Üstelik Hilda'ya da aşık. Yani bayan Hilda Grova, Alice Groh'un kuzenine. Bu meseleden bana Mot bahsetmişti. Hilda da parasız. Babam onu koruyor. Hilda'nın Grodok'a ilgi duyduğunu sanmıyorum. Şimdi sizden istediğim... Evet. Aldın'ın Mut'u pencereden ittiğine dair delil bulmanız. Madem ki benim bu işle ilgilenmemi istiyorsunuz... Bayan Bell ve Bayan Grodok'la görüşmem gerekecek. Faydalı olacağını sanmıyorum Bay Gemiş. Her iki kadın da hislerini gizlemeyi çok iyi bilirler. Albümler geçen hafta buraya geldiğinden beri ikisinin de... ...görülmeden araştırma yapmak mümkündür. E, sizi arka merdivenlerden yukarı çıkarabilirim. Kimse görmez. O halde hemen yukarıya bir bakalım. Bu gece fazla bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Yarın tekrar gelmem gerekebilir. Bu nedir? Kapı mı? E, katlara bağlantıyı sağlayan iç merdivenin kapısı. Uşakların kimseyi rahatsız etmeden... ...servis yapmalarını sağlar. Ufak bir merdiven. Bakın. Sonra ne oldu? Demek ki salonda motla konuşurken birisi bizi buradan dinlemiş. Motun cinayete kurban gittiğine şimdi çok daha iyi inandım. Ne no, Bay Gemiç. Gidiyor musunuz? E, e, e, evet. E, e, saat daha on elli, erken. E, şey, e, sizinle biraz konuşabilir miyim? E, i̇stediğiniz kadar. E, daha rahat konuşmak için en alt kattaki bilardo salonuna gidelim. Olur. Burası oldukça soğuk isterseniz şömineyi yapayım. Yok e, gereği yok paltomu çıkarmayacağım. Nasıl zaten. isterseniz. E, biliyor musunuz bu bilardo odasını zavallı mod çok severdi. Her neyse. Şimdi e, size bir şey sormak istiyorum. Bu gece sizi Bay Mod mu çağırdı? E, e, bunu da nereden çıkardınız? Ben zannettiğiniz kadar aptal değilim Bay Kemiş. Aynı gün de eve iki kez ziyarete gelinmez. Sizi mod geçirmişti. Herhalde yalnız kaldığınızda bir şeyler konuştunuz. Benim de bir problemim olmasa sizi rahatsız etmezdim ya. Bakın ben kimim? Evet. Bayan Groh'u seviyorum. Ne olur onu koruyun. Devam edin. Bakın tek istediğim Hilda'nın başına bir şey gelmemesi. Bu konuda bana yardım edin. Hilda'nın Bayan Groe'dan başka kimsesi yok. Bilek onu benden uzaklaştırmak için Fembrook'ta tutuyor. Hı -hı. Son haftalarda Bayan Groe'un da hali değişti. Biraz o resmin kaybolmasından sonra. Evet. E, motor o resmi Aldın'ın aldığını sanıyordu. Evet. Onu e, aldini birkaç kere... sorguya çekerken gördüm. Fakat Aldın öyle kötü bir insan değildir. E, belki de resmi o almamıştır. Ama mesele bu değil. Peki mesele nedir öyleyse? E, Mod Aldın'ı kullanarak hepimizden kurtulmak istiyordu. Karolin de hepimizden nefret eder. Bayan Grova gelince... ...onu... ...Bel ve hakkında bazı şeyler bilip... ...zavallı kadını tehdit ettiğini sanıyorum. E, belki de... ...gerizekalı Aldin'in... everce yaptığı bir hatayı silah gibi kullanıyor. Bunu nasıl anladınız? Biraz dikkatli olan herkes... ...son zamanlarda iki kadının arasının bozuk olduğunu anlar. Bayan Bell müthiş bir sıkıntı içinde. Telefonla ilgili bu. Bayan Grove daima telefonun başında oturup bekliyor. Bayan Bell ise... ...telefonu hiç dokunmuyor. Eğer ortada bir şantaj varsa... ...bunun telefonla ne ilgisi var? Bilmem. Benim söylediklerim tamamen ihtimal. Mut olayına gelince... Onun pencereden aşağı itildiğini sanıyorum ya. Herhalde birim modu sizinle konuşacağını Ve bildiklerini anlatacağını sandı Ve bundan çekindi Cinayeti de bu nedenle işledi Şimdi sıranın Hilda Grova gelmesinden korkuyorum Peki ee, Benim ne yapmamı istiyorsunuz? Mutun sizden yapmanızı istediği şeyi Bayan Grova evden uzaklaştırın Durun bakalım Şimdi mesele değişti Ortada bir cinayet var Peki bütün bunları neden polise anlatmıyorsun? Elimde delil olsaydı Hilda'yı kurtarmak için bunu zevkle yapardım. Alo ben Gamage. Alo patron hala sağ mısın? Evet evet iyiyim merak etme. Neler oldu anlatsana. ...fazla bilgi için yarınki gazetelere bakarsın. Fenway'lerin evlerine girebildin mi? Evet. O halde meçhul müşteriden yeni mesaj almışsın. Aldım. Hem de kağıt tomar aynı yerde duruyordu. Gene bir tarife parçası. Okla işaretli. Fakat okunucu bu sefer hedef göstermiyor. Daha doğrusu Rockleaf yazısından aşağı boşluğa doğru uzanıyor. Yani o yerden uzağa. Evet. Şimdi bu işaret üzerine hareket etmemiz gerekiyor. ...bu gece düşünüp yarın sabah seni tekrar ararım... ...hadi hoşçakal... ...güle ee, güle... ...klara bana büyüteci getirir misin? Fenway'lerden aldığım şu albümü incelemek istiyorum... ...hem orada dikilip durma da... ...gel bana yardım et... ...büyüteci masanın üstünde duruyor görmüyor musun? <gülüyor> ...hay Allah... E, ...neyse e, gel... E, ...gel şu albümü beraber bakalım... Bu albümde Yukarı hatsın civarındaki malikanelerin resimleri varmış. İçindeki eski Fembrook malikanesinin resmi ise bilinmeyen biri tarafından koparılıp alınmış. Ancak ne zaman alındığı bilinmiyor. Bay Blake'in ölen kardeşi Cord bu albümü çok severmiş. Albümü Blake'in evinde incelerken bazı resimler üzerindeki yazı kopyaları dikkatimi çekti. Anlaşılan Kurt Fenway bu albümü yazı altlığı olarak kullanmış. Çok dikkatlisin. Yazdığı yazıların ve mektupların kopyaları... ...albümdeki saman kağıdına ve resimlere bile geçmiş. Büyüteşle bunları incelersek... ...belki bazı ipuçları yakalayabiliriz. Bak bak. Bunun üzerinde bazı yazılar var. Dur dur telaşlanma. Ee, ver bakayım büyütücü. E, ben de çıkan harfleri yazayım. Tamam. Ee, yazmaya başla bakalım. Hı hı. E, e ve g s n Çok Ö-L-E-D-İ-M -e Sevgilim Evet, evet, ee, sevgilim ee, s sev n çok Özle Evet, özledim Tamam, sevgilim seni çok özledim. Bu herhalde Kortun karısına yazdığım mektup olacak. Ama bu kesik kelimelerden bir anlam çıkmaz. Başka bir şey okunmuyor mu? Yazıların çoğu üst üste gelmiş, anlaşılmıyor. Ee, bu satırı da üstten başladığı için rahat okuyabildim. Başka yok mu? Yok yok, yok. Ee, albümün şimdi özel bir işe yaradığını da anladık. Şimdi şimdi biraz kafamızı yoralım. Eskim Fenway Malikanesi'nin resmi. Neden yırtılıp alındı? Çünkü... Resmin üzerinde yazılar resmin vardı. Resmin üzerinde yazılar vardı. Evet. Evet. Resmin üzerinde yazılar vardı. Ve onu bulan bu yazıları çözdü, okudu. Ve kimsenin bilmediği bir şeyi öğrenince de... ...resmi koparıp aldı sakladı. Resmi bulabilecek misin? Meçhul müşterim benden resmi bulmamı istemedi. Bir tek kişi resmi bulmamı istedi. Motta. ...o da öldü. Ne olur Genç, o eve bir daha gitme korkuyorum. Korkma canım korkma bana bir şey yapamazlar. Peki meçhul müşterin şimdi senden ne istiyor? Herhalde Hilda Grove'u... ...Fanbrook Malikanesi'nden uzaklaştırma mı? Hilda Grove bayan Grove'un kuzeni. Bana verilen son mesajda... ...ok aksi istikameti gösteriyor. Peki Hilda'yı oradan nasıl uzaklaştırmalı? Hello, Harold sen misin? Evet patron. Harold dinle beni. Clara yanına geldi mi? Geldi. Planı sana Clara anlatır. Sen şimdi hemen yola çık ve kızı binadan uzaklaştırmaya çalış. Gerekirse ufak bir kaza yap ama zararsız bir devrilme olsun. Ha, unutuyordum. Bir de telefon işi var. Hiç kimse dışarıdan telefon edemesin. Tamam mı? Tamam, tamam. Sen merak etme. Yarım saate kadar Fembrook'taki telefonun işi tamam. Aferin Harold. Ee, senin bu işten olum büyük. Aksi takdirde plan alt üst olurdu. Senin bu işten olum büyük. Aksi takdirde... Hoş geldiniz Bay Gemiç. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bir şeyler bulabildiniz mi? Sanırım evet. Ee, şu resmi inceler misiniz? Ee, tabii büyüteçle. Evet. Evet. Harflere benzeyen çizgiler var. Çok enteresan, nedir bunlar? Ölen amcanız Port Fenway'in imzasını seçebildiniz mi? Evet, şimdi anladım. Tamam. Amcam bu albümün üzerinde mektup yazmış herhalde. Evet. İzleri de alttaki resimlere çıkmış. Hı hı. Durun. Amcamın yazdığı başka bir yazı veya mektubun izleri... ...başka bir resmin üzerine... ...buradan yırtılan resmin üzerine çıkmış olmasın? Tabii, tabii anladım. ...bu yazıların görülmesini istemeyen birisi de o resmi buldu ve yırttı. Çabuk anladınız Bayan Caroline. <gülüyor> o zaman Aldın hakkında yanıldım. Geri zekalı Aldın bu yazılardan bir anlam çıkartamaz ki almış olsun. Belki, belki Bayan Grove almıştır. Ee, belki de Belhalaya şantaj yapıyordur. <gülüyor> Zavallı be. Kurt Fevvey karısına karşı şantaj için kullanılacak ne gibi şeyler yazmış olabilir? Belki de karısının sonradan öğrendiği bir kabahatini. E, tabii böyle bir şey varsa... O halde size... E, size Mot'un bu şantajı çözdüğü için... Bayan Grove tarafından öldürüldüğünü söyleyebilir miyim? Kesin bir şey söylemek o kadar güç ki. E, çay ister misiniz Bay Gainviç? E, şimdi bütün aile salondadır. İsterseniz çıkalım. İyi olur. E, zaten ağzım kurumaya başlamıştı. Bay Gemiş. E Şöyle oturun. E, Bay Gemiş babamın kitaplarını getirmiş. E ben de kendisini çaya davet ettim. İyi ki geldiniz Bay Gemiç. Zavallı Mot'un ölümünden beri ilk çayımız bu. Gördüğünüz gibi bugün sinirliyim biraz. Olay çok dokundu bana. İyi. Bütün aile burada. Müşterim Hilda Grov'un ...evden uzaklaştırıldığını... ...diğerlerini hissettirmeden duyurmalıyım. Evet çok heyecan verici bir şey Çok heyecan verici bir olay Şimdi çalıştığım firma Harp esirleriyle uğraşır Onları bulundukları yerden kaçırır Özgürlüğüne kavuşturur Dostlarımdan birinin Harp esiri ahbabı vardı Çok akıllıca planla Bir kızakla kaçırdı onu Hatta esir olduğu kampın Telefon irtibatını bile kesti ne ilgi çekici bir hikaye. Ya evet. Evet e, çay için teşekkürler. Ben artık kalkmalıyım. E, babamı beklemeyecek misiniz? E, ne yazık ki vaktim kalmadı. E, kitapları getirdiğimi babanıza bildirirsiniz lütfen. Sizi geçireyim mi? Yok yok. Yo. E, rahatsız olmayın e, ben yalnız gidebilirim. ...bir defa ihtar ediyorum artık bu işin sonu geldi. Bunu çok söyledin artık ciddiye almıyorum. Ama bu sefer ciddiyim. Bana böyle işkence yapmakta devam edebileceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Buna engel olmak senin elinde. İnsafsız mahluk. Kendinden başka kimsede akıl yok mu sanıyorsun sen ha? Bir çocuk sahibi olmanın ne demek olduğunu bilemezsin tabii. Artık her şey bitti. Kapıyı kapamakla ne yapmak istiyorsun? Bu gibi tehditlerle beni korkutamazsın anlıyor musun? Neredeyse gelir. Groh sana son bir şans veriyorum. Son bir şans. Ah, neden parayı bu kadar çok seviyorsun sanki? Aptal, hissiz kadın. Neden bana öyle bakıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bu işi bitireceğim artık. Hem de şimdi. Ah, ah, ah. Çok bu kapıyı Annem annemi öldürdüm. O tabancayla vurdu. Ben de onu vurdum. Vurdum onu. Vurdum onu. Hayır, ne, neden yaptım bunu? Can oluyor burada. Yapmak istemezsin ama annemi vurdu. Tamam lan. Seversen böyle neler oldu söyle söyle neler oldu. Alice. Alice vurdu beni. Belki öldürecekti. Eğer aldım elimden tabancayı almasaydı. Ah zavallı çocuk. Kızgınlıkla silah Alice Crow'nun başına dayadı. Ne oldu? Alice <gülüyor> öldü mü? Maalesef evet. Baba, Ne yapacaklar? Hapse atarlar mı? Ha? Hapse değil ama belki de akıl hastanesine atarlar. bilmiyormuş Ne oldu baba? Alice Crow öldürdü. Olamaz. Kim öldürdü? Nereden? Belli de bileğinden yaralandı. Alice önce Bell'i ateş ettiği halden de ona... Nedir bu başımıza gelenler? Sen aşağı insen iyi olur. Polise haber vermek gerekecek. Doktoru çağırdım polise de haber verildi. Bu salonda hiçbir şeye polis gelene kadar dokunulmasın. Aldın nereye kayboldu? Dikkat edin kaçmasın. Kırıdak nerede? Pul, pul almak için postaneye gitti. Polis gelmeden bize söylemelisin Belle. Neden Alice Grove seni öldürmek istedi? Alice Grove... Alice Grove... Aklını kaçırmaya başlamıştı <gülüyor> Avrupa'da kalan parası Kaybettiği evi Onu deliye çeviriyordu yavaş yavaş Bir kaç kere ihtiyarladığında Başkalarının yanında Sığıntı gibi yaşamanın Kendine çok güç geldiğini söylemişti <gülüyor> Bir haftadan beri de Benden para sızdırmaya kalkıyordu Parayı alınca gidecekmiş Tam yüz bin dolar istiyordu Yüz bin dolar mı? Evet. Bu parayı bir bahaneyle senden almalıymışım. Ya da ya da kalan mallarımı satmalıymışım. yoksa yoksa Hildayi öldürecekmiş. Hildayi mı? Kendi kuzenine. Olamam. Evet. Hilday. Dediğine göre en evde bir tuzak varmış. Eğer eğer telefon ederse. Hilda bir boşluğa düşüp... ...parçalanacakmış. Sonra... ...sonra da beni öldürüp... ...intihar edecekmiş. Görüyorsun... ...herhalde delirmişti. Ah, ne olursa olsun bütün bunları bize bildirmeliydin. Kolay mıydı bu? Alice Grove her an yanımdaydı. Telefonda masanın üstünde. Hilda'ya telefon etmesi... İşten bile değildi Ben Brock'ta tuzak falan olduğunu sanmıyorum Bugün olanları anlat bana Oh da o öldürdü Galiba Mott Onun bana şantaj yaptığını anlamıştı Sana söylemesinden korktu herhalde Ya ama Dün gece kaza olduğu zaman Alice Grove'un senin yanında olduğunu söylemiştin Buna mecbur etti beni aslında kaza sırasında dışarı çıkmıştı. K kabul ediyorum. Ko korkakça davrandım. ama başka ne yapabilirdim? Her zaman yanında tabanca taşıyordu. Black Black Oğluma ne yapacaklar Merak etme. Elimden geleni yaparım. Korumaya çalışırım. <gülüyor> bir dakika bay Demirci, sizinle görüşmek istiyorum, sakin bir yerde. İsterseniz kütüphaneye geçelim. Geçelim hay hay. mi? Geçelim hay mi? Hay. Sağ olun. Ee, buyurun buyurun Bay Bifettiş. Sağ olun. Tüm boluk bitenler arasında sizin varlığınızı anlamak biraz güç. İki gündür veya birkaç kez girip çıkmışsınız. E, dedektiflik mi yapıyorsunuz ha? He? Size herhangi bir masal uydurabilirim Bay efendim. Ancak açıkça konuşacağım. ...ama önce aradığım şeyi bulmam gerekiyor. Nedir aradığınız? Bayan Karoli'nin size bahsettiği albümden koparılan resim. E resmi neden bulmak istiyorsunuz? Bütün bu olayların anahtarı bu resimde. Onu bulursak cinayetlerin nedenini de çözmüş olacağız. Biri resmi koparıp almış. Kim için anlattıklarına bakılırsa... ...bu resmi bulmamız gerekir. Resimde ufacık bir şey... Herhangi bir yere sıkıştırılmış olabilir bir kitap arasına ya da bir halının altına. Ee, dediğinize göre evin içinde birisi onu bir haftadır arıyormuş. Bence resim bu odada bir yere saklandı ama kitaplar arasına değil. Çünkü kitap arasında şişkinlik yapar ve yeri belli olur. Ee, çok haklısınız çok haklısınız. Şimdi albümlerin geldiği akşamı düşünelim Bay Müfettiş. Evet. Albümler gelince Black Fenway paketi açtı ve onları şuraya masanın üstüne koydu. İşi olduğu için albümlere bakamadı. Dört cilt albüm. Black çıkınca Bayan Grove içeri girdi ve albümleri karıştırmaya başladı. O resim üzerindeki yazıları buldu ve okudu. Bilmediği bir sırrı öğrendi ve resmi koparıp aldı. Şimdi onu nereye saklayabilir? Dışarıya görülür korkusu olduğu için çıkaramaz. Olsa olsa onu bir yerin veya bir şeyin altına saklıladı. Ama nereye? <gülüyor> Barsanıza. Burada ne buldum? Buyurun. Tamam. Düşündüğüm gibi. <gülüyor> kağıt yapıştırmaya yarayan bantlar. Onu bulduk herhalde Bay Müfettiş. Bence siz resmin nerede saklı olduğunu biliyorsunuz. Ee, benimle dalga geçmeyeyim bayım. Alay falan ettiğim yok Bay Müfettiş. Resmin yerini düşünerek buldum. Şimdi bana yardım eder misiniz? Şu kapağı kaldıralım. Evet. <gülüyor> az kaldı biraz daha kaldırın <gülüyor> tamam İşte evet. orada İşte evet. orada tamam bulduk ne olur ne oluyor bu az evvel müfekti şeyinde silahla merdivenlere çıkıyordu bana da aşağıda kalmamış söyledi. Yukarıda olup bitenleri tahmin edebiliyorum Bay Blake. Kaybolan resmi bulduk da. Buldunuz mu? Evet. Resimle olayların da ilişkisi var. Resmi incelerseniz anlarsınız. Bakın. A e evet. Burada bir takım izler var. Nedir bunlar? Kardeşiniz Kurt bu albümü altlık gibi kullanmış ve bazı mektupların kopyaları da buraya geçmiş. Şimdi bunları bir de büyüteçle okuyun bakalım. Alın büyüteci. Buyurun. Sevgili be, zavallı oğlumuz Adem ölmek üzere. Olduğunu yazmışsın, çok üzüldüm. Aman Fakat Tanrı'ya karşı elden ne gelir? Şimdi senin çocuğunu evlat edinebiliriz. Yoksa... ...evlat edin... ...yoksa... ...böylece sen de evlat sevgisinden mahrum kalmazsın. Aldan'ı son gördüğümde zekası canlılığı ve yakışıklığı ile beni pek etkilemişti. Ona ismimi vermek beni çok sevindirecek evlat edinme işlemlerini sessizce yaptırırız. Oğlumuz Alden'in ölmek üzere olduğunu kimseye söylemedim. Yani yani yukarıdaki adam evet, hakiki Aldın değil o. Aldın seneler evvel ölmüş. Aldın değilse tabii ki hasta da değil. Demek ki bel senelerden beri sizleri kandırıyordu. Aldın evlilik dışı olmuş bir çocuk. ...mirasa konmak için de... ...bütün bu cinayetler... ...evet, gece dışarı çıkmasına engel olduğu için... ...köpeği öldürdü. Alice ile kuzenini evden çıkarmak için de... ...Mot'u öldürdü. Peki Alice Grove'un ölümü? Bayan Grove size çok bağlıydı. Resmi bulunca doğru bele gitti. Hakikati anlatması için ona baskı yapmaya başladı. Aldım ve ben... ...bu arada resmi aramaya başladılar. Bir yandan da Hilda Grove'u öldürmekle... ...tehdit ettiler Alice'i. Böylece Alice kimseyi açıklayamıyordu Bana anlatabilirdi. Bugün ben tuzağın zararsız hale sokulduğunu Hilda'nın evden uzaklaştırıldığını anlatmaya çalıştım Durumu anlayınca sizinle konuşmaya karar verdi Siz de tam o anda eve gelmiştiniz Bu karar onun hayatına mal oldu Onu tereddüt etmeden öldürdüler Mizan seni de daha önce hazırlayıp prova bile ettiler Zavallı Crow Evet Zavallı Alice Crow ...Bel intihar etti. Olamaz. Olamaz. olamaz. Resmi Sağ bulduğunuzu söyleyince... ...çantasından çıkardığı tabanca ile intihar etti. <Gülüyor> ben ve Aldın engel olmaya çalıştık ama başaramadık. Ya kızım? Kızım Karolin nerede? Odasında. Yanında Hildegro ve Gradok var. Ha, unutuyordum. Sahte Aldın sizinle görüşmek istiyor. Ne Gör dersiniz? Görüşmek mi? Evet görüşseniz iyi olacak. Belki bazı şeyleri itiraf eder. Peki... O halde gelsin Alın içeri. içeri alın. Beni kabul ettiğiniz için teşekkürler Blake Artık her şey bittiğine göre Bazı şeyleri size anlatabilirim Ancak benim de öğrenmek istediğim bir şey var Siz resmi nasıl ve nerede buldunuz Oysa biz onu bir haftadır Aramadık yer bırakmamıştık <gülüyor> Şu masanın kapağının altında O kadar basit işte Masanın altında mı hay Allah Neyse bir kumar oynadık ve kaybettik. Kimsiniz siz? Yani hakiki hüviyetiniz nedir? Belki de söylemek istemezsiniz. Neden söylemeyeyim? Babam Clyde Brightway annemi ben doğduktan sonra bırakıp kaçmış. Annem de Bay evlenmiş. Zaten Bay Kort annemi deli gibi severmiş. Peki resmi bulmasaydık ne yapacaktınız? Bu gece kaçacaktım. Zararsız bir deli sandıkları için bir iki aramadan sonra peşimi bırakacaklardı. Annem de bir iki hafta sonra bana gelecekti. Desenize planınızı boşa çıkarttık. Şimdi anlıyorum ki... ...Bay Gemiç asıl sizin hesabınızı görmeliymişim. Fakat Mott'dan başka birisinin... ...sizinle temas kurabileceğini hesap etmemiştim. Mott ölünce işi bırakıp gideceğinizi sandım. Hata etmişim. Bir şeyi merak ediyorum Bay Aldın. E neden hiç mücadele etmeden teslim olduğunu Mücadele etmenin bir faydası yoktu. Mott'un öldürülmesini inkar etsem bile... Herkes bayan grubu benim öldürdüğümü biliyordu. Hem sonra resim bulununca da benim hakiki adin olmadığım ortaya çıktı. Her şey anlaşılmıştı. Bundan sonra geriye bir tek şey kalıyor. Uzun bir hapisten veya idamdan kurtulmak için annemin yaptığını yapmak. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Pencereye dikkat edin. İntihar etmek istiyor. Aman tanrım.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 Holle, Bilge Zobu. Blake Fenway, Raik Alnacık. Bell Fenway, Birbahar Kerigan. Alice Crowe, Tom Sincer. Carolyn Fenway, Suna Keskin. Mot Erdoğan Gemicioğlu. Grad Doc, Özdemir Han. Müfettiş, Uğurtan Atakan. Aldın, Pekcan Türkeş. radyo tiyatrosu sona erdi